Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Efendim bir Sanat ve Sanatçılar programımıza daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programımız operadan tiyatroya, müzikten edebiyata... Dansa, baleye e, yürüyen e, ve bu alanın e, insanlarını, çalışanlarını, üretim yapanlarını davet ederek söyleşilerde bulunan bir program. Şimdi ilk önce e, Dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyoruz. Bu vesileyle bu haftaki programımızda İstanbul Eczacı Odası Tiyatro Topluluğu'nun iki bayan oyuncusunu Sayın Fatma Bacaksız'ı ve Sayın Funda Kurtulduğu'yu e, davet ettik. Efendim hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Ee, şimdi İstanbul Eczacı Odası e, tiyatro topluluğu biliyorsunuz bu yıl 11. yılını kutluyor. Bir de ayrıca bunun yanında yine İstanbul Eczacı Odası'nın bir çocuk tiyatrosu var. Burada da eczacı çocukları ya da yakınlarının çocukları e, rol alıyorlar. Onun da 2. yılı. Şimdi hemen, hemen şundan söz etmek istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü üzerine... Neler düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle ben aslında pazartesi günkü programımda da biraz değinmiştim. Ee, 8 Mart'ta 'da değil sadece 8 Mart'ta kutlanmamasını diliyorum kadınların ee, oradan programdan seslenmiştim özellikle erkeklere sevgililerinizin eşlerinizin annelerinizin her gün e, kıymetini bilin ve onlara hissettirin diye biraz taraflı bir istek olmuştu ama bu dilek içerisindeyim ben doğrusu da bu Funda Kurtuldu ve anlattı bize siz ne der düşünürsünüz Fatma Hanım? Benim kadınlar günüyle ilgili düşüncem bunun bir kutlama şeklinde değil de bir anma olarak gerçekleşmesidir çünkü bu yıl önce kadın emekçilerin çekmiş olduğu bir e, ızdırabın anılmasıdır. Bunda bir düğün bayram havası yoktur. Ayrıca kadın bir toplumun kültürel simgesidir. Kültürel yapıların kendini en belirgin ettiği yer yine de kadındır. Geleneklerimiz, göreneklerimiz, giyim, kuşam, ahlak ve anlayışımız kadınla birlikte vardır. Evet. Evet, toplumun ne kadar ileri olduğu aslında kadınının konumuyla alakalı bir şey. Tabii yani uygarlık göstergesi o evet. değil mi? Evet. Şeyde bir tiyatro oyunun vesilesiyle Makadonya'ya gitmiştim Üsküp'e. 8-10 yıl önce. 8 Mart'a denk gelmiş demek ki. Valla bütün şehir elinde çiçeklerle yürüyordu. Yani çok şaşırdım. Ama yani %99,9'u. Çoluk, çocuk, yetişkin kadın, erkek hepsi ellerinde çiçeklerle e, herhalde kutlamaya gidiyorlar, bir şey yapıyorlar. Orada biraz daha e, bu emekçi yanı öne çıkarılan bir yan. Evet, yani bizde anlatılan. daha hafif kutlanıyor. Evet, bizde sanki yani annemi kutlayayım, eşimi yani sevgililer kutlayayım, sevgililer günü gibi. Günü gibi. <gülüyor> Evet öyle oluyor. Onunla bağlantılı gerçekleştiriliyor. Aslında bir geçmişi var yani bu olayın. Değil mi? Yani o hiç anılmıyor. Oysa evet. o anılsa bugüne güçlü göndermeler yapılır bence. Sadece kadına değer verildiği vurgulanmıyor. Evet, evet. Basit cümlelerle geçiştiriliyor. Bir karanfille. <gülüyor> evet, evet. Oysa o çiçek yaşam boyu yüreğimizde var. Evet. Evet katılıyorum. Şimdi efendim İstanbul Eczacı Odası tiyatro topluluğunun 11. yılını kutladığımızı e, söyledik. Ben de Nacizane e, bu tiyatro e, konunun yönetmeniyim. E, oyunun yönetmeniyim daha doğrusu. Bu vesileyle e, çok e, rahat bilgiler e, e, aktarabileceğiz. Şimdi e, Fatma Hanım e, ilk oyundan bu yana varsınız siz değil mi toplulukta? Evet. Kaç yıl olduğunu kesin hatırlamıyorum. Belki de hatırlamak istemiyorum, yaşım ortaya çıkmasın diye. Ben <gülüyor> Kadınlık bizde kalsın galiba. Başladık. Ayık. Evet. Başladık. onunla biz devam de onunla ediyoruz. Başlamış. Bizden evet. önce bir oyun vardı sadece ee, gözlerimi, gözlerimi kapatırım, vazifemi yaparım. Ondan sonra biz de dahil olduk. Başladık ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. En tanımdan. böyle e, disiplinli öğrenciler olarak, iki Başak Burcu olarak. <gülüyor> evet. Kurallara saygılı. Evet. <gülüyor> o bakımdan çok yanlışırlarız Fatma ablayla. Ee, i̇lk oyundan bu yana devam edenler, e, abini kurtuldu evet. İsmail Murtezaoğlu, evet. değil mi? Burçin. Evet. Burçin, ee, Burçin. Burçin e, Özdemir. Evet. Onlar hep aralıksız devam etti. Biz de ikinci oyundan beri. Yani aslında e, şahane bir repertuar olmuş. 11 yıl az bir evet, şey evet, değil yani. Çok oyunlar oynadık evet. Ya 11 yıl, 11 oyun baya bir repertuardı. Güzel yani. analarımız var. Değil mi? Evet. Değil mi? Peki bu, e, bu ilki oyundan söz edelim. Bu ilki oyunumuzun adı e, Felakne Hatun ile Gülüzar Kız'ın analık davası. Felakne Hatun rolünü e, Fatma Bacaksız oynuyor. Eczacı Fatma Bacaksız. E, Gülüzar rolünü de e, Funda Kurtuldu. Yani ikisi de oyuncularımız karşımızda. E, şimdi bu oyundan biraz söz edelim. İzlenimleriniz nedir? Çünkü epey ileri bir aşamaya geldik aşağı yukarı. Evet. evet. Benim bu oyunla ilgili hani diğer oyunlarla kıyasladığımda böyle oynadığımız en oturaklı oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Hani böyle daha komedi, daha e, kötü anlamda değil ama Ay, daha evet. hafif, daha eğlencelik oyunlar oynadığımız oldu. Onlardan da çok keyif aldık ama arada böyle birkaç tane de çok oturaklı, baştan sona bir hikayeyi anlatan, e, belli mesajlar olan oyunlar oynuyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. O anlamda da çok keyifli ve bize e, çok şey katan bir oyun olduğunu düşünüyorum. Evet Fatma ve Hanım. Bugünkü günlük yaşamımızla ilgili alıntılar var. Topluma mesaj vermesi açısından da anlamlı bir oyun. Ve biliyorsunuz analık son derece önemli ve hiçbir zaman vazgeçilemeyecek bir duygudur. Burada da bu duyguyu birebir arkadaşımla birlikte canlandırıyoruz. Evet tek evet. tek tartışılan bir konudur ya doğuran mı büyüten mi annedir diye tam ben da o, o işleniyor. Evet. <gülüyor> Çok önemli bir mesaj evet. tabii bu çünkü... E, e, e, Oradan yola çıkarak, demin de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden söz ettik. Oradan yola çıkarak, çünkü e, son şarkıda, oyunun bitim şarkısında da söylüyor. Yani tarla ekenindir, evet. e, üretim yapandır asıl sahibi, efendisi e, ülkenin gibi. Oraya e, müthiş göndermeler var kuşkusuz. Evet. Bu aslında biliyorsunuz e, e, Mehmet Akan yazarımız, onu da belirtelim yakın zamanda kaybettik evet. kendisini. Çok değerli bir e, sanatçımızdı. E, bu oyun e, Dostlar Tiyatrosu'nda ilk kez e, 70'li yıllarda sahnelendi. Ben seyretmiştim. E, Genco Erkal Zeliha Berksoy da hatırlıyorum. efendim. E, Çin masalından alınma bir tema bu. Bunu ilk önce Bertolt Brecht, Kafkas Tebeşir Dairesi olarak yazmış. oyun Biliyorsunuz ünlü bir oyundur. E, tema aynı fakat çok farklı tabi bu oyun e, ondan esinlendiğini belirtiyor zaten birinci sayfada yazar fakat çok farklı başka açılardan ele almış. Tema aynı masal zaten masal iki sayfalık bir masaldır ama ne diyor demin de söylediğiniz gibi doğuran mı asıl anadır yoksa o çocuğu yetiştirip yetiştiren. büyüten ona sahip çıkan sağ kalmasını sağlayan mı anadır bu çok önemli bir şey bence değil mi? Evet. Ee, yani tabii ki ben büyüten diye düşünüyorum rolümden. <gülüyor> Şüphesiz öyledir. Ona bakarsanız şimdi e, kiralık analarda şimdi şeyiz, Evet rahatlıkla bunu sağlayabilirler. Ama önemli olan o bireyin topluma yararlı bir şekilde hazırlanmasıdır. Evet, Sadece büyümesi yeterli değildir. Eğitilmesi de son derece önemlidir. Ve yurdumuzda da ne yazık ki en büyük eksiklik duyulan konu budur. Yüzlerce, milyonlarca genç... Boş, anlamsız, sokakları doldurmakta ama toplum için, çevresi için, ailesi için maalesef yararlı hiçbir hizmet verememektedir. Haklısınız. Evet. Burada da herhalde aileye düşen eğitim, demek, evet. Eğitim eksikliği olarak niteliyorum. Çünkü öğretim ve eğitim farklı kavramlar. Evet. Okullarımızda öğretim veriliyor ama yeterli eğitim verilemediği kanısındayım. Çünkü geçmiş yıllarda geçici de olsa dört yıllık bir öğretmenlik deneyimim oldu. O yıllar benim en mutlu olduğum yıllardı. Çocuklarla, gençlerle birebir arkadaş olarak sadece dersi değil yaşamdaki dersi de vermeye çalıştım. Bundan dolayı çok mutluyum. Yok haklısınız. Evet Funda sen neler düşünüyorsun? Ben de eğitmenlik yapıyorum biliyorsunuz. hem Çocuklarla evet. irtibattayım. Üniversitede hocalık yaptım vesaire. Dediğiniz gibi yani sadece müfredattan ibaret bir şeyler değildi. Hayata dair hani doğru düzgün bireyler olmaya dair bir şeyler öğretmek büyük bir keyif inşallah. Yani umuyorum ki bütün hocalar hem de aileler bu şekilde davranırlar ki toplumda daha iyi bir noktaya gelir. Şimdi hepimiz e, toplu taşıma araçlarıyla gidip geliyoruz her gün malum. Şimdi bakıyorum yani çok çok nadir elinde bir kitap olan bir genç. Daha çok orta yaşı geçkinlerin elinde oluyor yani evet. ben yaştakilerin. Evet, evet. Yani, oysa tam tersi olması lazım hani o gündelik gazeteyi okuyabilir de işte belli bir aşamadan yaşa gelmiş bir insan. Ama gençlerin elinde hiç ben kitap görmüyorum. Gazetede hep spor gazetesi yani bu kadar mı acaba yoksullaştı bu iş? Bilmiyorum, acaba kitaplardan uzaklaştık mı internet çağıyla, hani gazete bile internetten okunuyor artık, onunla mı alakalı yoksa hiç mi okumuyorlar? Ee, hani siz geçmişte karşılaştırıyorsunuz, ben kendimi bildim bile, durum böyle zaten. Evet, maalesef, maalesef böyle, evet. Siz doğru. daha iyi anlıyorsunuz, belki onun hani acısı sizi daha çok acıtıyor ama zaten böyleydi bizim çocukluğumuzdan beri. Sonra internet gelmişken hani dinleyicilerimizle paylaşalım diye soruyorum. Allah aşkına bu internet gerçekten yani çocuklar gençler için bilgi edinme bir aracı mı? Yani ben kimi görüyorsam oyun oynuyor. Benim 19 yaşında kızım var yani bir ödev yapacağı zaman belki işine gelir diye rahat diye girer arar bir şeyler ama onun dışında ya müziktir ya oyundur. Ülkü Bey buna isterseniz zaman tüketme aracı desek daha yerinde bir kavram olacak. Değil mi? Evet, doğru yani hani başka şeylerle sosyal ilişkilerle harcanabilecek zamanı maalesef gençler artık daha çok bilgisayar başında geçiriyor dediğiniz gibi oyunlar vesaire. Tabii ki bilgi edinmek açısından büyük kolaylıklar getirdi ama sadece bunun için kullanılmıyor. Yani hani şimdi gerçekten bir şeye ihtiyacınız duyduğunda arayıp her şeyi bir saniye içinde bulabiliyorsunuz. Tabii. Bu da iyi tarafı. Tabii hani tabii. Burada yansımamak lazım ama maalesef ve sosyal ilişkileri de zayıflattığını düşünüyorum ben. Evet. Peki yine şeye dönelim, oyunumuza dönelim. ilk önce oyundan şöyle ikinizin yani <gülüyor> felekte Hatun ile. Oyunumuzun adı oradan geliyor evet, zaten. Bir karşı karşı fele, bire karşı karşıya olduğumuz bölüm. Bire saatte Gülüzer kızın karşı karşıya olduğu bir yerden dinleyicilerimize birkaç e, diyalog aktaralım. E, Feleknaz Hatun e, Paşa Karısı ben de hizmetçi olduğum için pek fazla benimle muhatap olmuyor ama en son bir finalde. sahnede, finalde bir karşılıklı kavga gerçek sahnesi. Gerçek yaşamımızda Funda benim öz kızım kadar sevdiğim bir birey. Çünkü aynı. disiplinli, kurallara saygılı. Yıllardan beri onunla bir bütün içindeyiz. Evet, biz hep böyle kaynaştık. Kulisler yaparız, patlamalar, hep aynı fikirde olduğumuz için. Yani yaş farkımız bir aradayken kayboluyor diyebiliriz. Ama ne yazık ki burada biraz Funda'ya sert çıkışlar yapmak zorunda dayım. <gülüyor> e tabii bu da <gülüyor> Oyun, tiyatronun gereği. Evet. <gülüyor> buyurun efendim, evet. başlayalım isterseniz. Tabi buyurun. Aman ya Rabbi! Beyza'demin haline bakın. Paçavralar içinde. Hiç de değil dışarılıklarını giydirmeye fırsat mı kodular? Ah fena oluyorum. Ahırlarda yaşadığı paşa zaten hayvanlarla yatıp kalktı. Ben hayvan değilim ama aramızda bir büyük baş hayvan var. Oğlunu nasıl bırakıp gittiğini unuttun mu? Edepsizliğine bakın şunun. Derhal derhal bu avratı götürün ve hemen kurşuna dizilsin. Seni gidi kahpe. Hii. Ah tuttu başı arılarım yine. Yani çok, gayet güzel çok teşekkürler zevkli oldu sevgili dinleyicilerimiz e, şu anda odamızda kumanda başında duran Suat Gülbinat da oyuncumuz evet. onun da selamlarını iletiyoruz size efendim şimdi e, yine oyundan söz edelim e, izlenimlerimizden İzlenimlerimizden Kısaca bir cümleyle de şunu özetleyeyim ben. Şimdi Diyarı Bekir'de geçiyor oyunumuz. Diyari Bekir eyaletinde. Çermik sancağında geçiyor. Şimdi oranın paşası Firuz Paşa son derece rüşvetçi, çıkarcı kafası çalışmayan ama her türlü düzenbazlığa açık bir adam. Felekne Satun da onun karısı. İsyan çıkıyor çocuğu bir kenara bırakıp 6 aylık çocukta kürkünün, elbiselerinin işte e, mücefferlerinin peşinde çocuğu adeta orada unutuyorlar. E, hizmetçi olarak sarayda çalışan Gülizar kız da çocuğu alıp kaçırıyor oradan. Çünkü çocuk da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya ve onu yıllar yılı yürüye yürüye, yürüye Diyarbakır eyaletine Vana gidiyor. Yıllar yılı büyük yoksulluklar içerisinde çocuğu yetiştiriyor ve en son da demin söylediğimiz gibi Analık davasına geliyor sıra. Anası kimdir? Doğuran mıdır? Onu büyütüp besleyen midir? Oyun böyle. Başka neler söyleyeceksiniz oyun üzerine? Ee, ben müzikleri yapmak zorunda olduğumu Evet, e, Müziklerini Funda Kurtuldu yapıyor. Evet. Öbür oyunlar olduğu gibi. Ee, şimdi onun e, yoğunluğu var kafamda şu sıralar. Oyunla alakalı ilk aklım o geliyor. Bu haftaya yetiştireceğim inşallah hocam buradan. Nasıl Çocuk oyununun da dansları var. <gülüyor> Çocuk oyunun dansları yarısı bitti. Ama çocuklar gelmiyorlar ki. Yok şimdi tamam. Yani hepsi kadro tamam şimdi. <gülüyor> Özel meselelerimizi dinleyicimizle paylaşmış olduk o ama. <gülüyor> Bir iki tabi işte evet. grip oluyor çocuk. Evet, evet. Yani Onları daha yoğun çalışmaya almak gerekiyor. Evet son hafta mesela tam kadroyla çok güzel çalıştık. Oyun çıktı aşağı yukarı bizim oyunumuz da çıktı. Yani. Evet, şimdi ben şarkılar üzerine çalışıyorum Hı -hı. işte. Hani oyuna yakışır yeni orijinal şarkılar yapmakla meşgulüm. İnşallah güzel olacak. Bu oyun için diyorsunuz. Evet evet Evet, oyun oyun evet. Vallahi güzel olacağından eminim Çünkü i̇şte. öbür oyunlarımızda da. Gayet güzel e, tanık olduk bunu. Şimdi oyunumuzda vurgulanmak istenen esas faktör analık davası. Evet. Bu gerçek ama analık davası yanında bazı e, ilettiği mesajlar da var topluma. Örneğin e, Firuz Paşa'nın son derece varlıklı, kafası çalışmayan, paraya tapan bir lider konumundayken bir anda silinip yok olması. Evet. Bunun e, topluma verdiği mesaj bence çok çok önemli. Hiç kimse... Şu an bulunduğu konuma güvenip de rahat bir şekilde olmasın. Sürekli ve devamlı doğruları sadece çevresi için yararlı alışkanlıkları devam ettirsin. Parayla yapılan işler Firuz Paşa'daki gibi finalle biter. <gülüyor> ki, Tabii oyunda ne olduğunu evet, görecek izleyenlerimiz. Elbette ki onu deviren de sonunda devriliyor. Evet. Yani ilginç Gerçek yaşamda da bu böyle hocam. Çünkü o da kendi. <gülüyor> Her an karşılaşıyoruz. Değil mi? Değil mi? Evet. Peki oyundaki öbür karakterler için biraz konuşalım. Neler düşünüyorsunuz diğer karakterler için? Mesela çok renkli bir şey var, bir tip var, karakter var. Adı Uzun Aptal. Evet, ee, babamın oynadığı a, Elza evet. Cami'nin olduğunu İkinci perdede bu işte bizim davamıza bakmak üzere e, görevli olacak kadı. E, renkli bir tip evet gerçekten iyi mi kötü mü belli değil, doğru mu dürüst mü, yalan mı anlayamadığınız <gülüyor> bir tip. Hani böyle sahtekarmış gibi görünen sonunda adil e, kararlar veren çok enteresan bir tip. E, o da ikinci perdeyi renklendiriyor diye düşünüyorum ben. Evet yani bir defa rüşvetsiz davaya bakmıyor. Evet ama yani tuhaf <gülüyor> kararlar veriyor filan evet. ne biçim bir kadıdır bu kadı diye insanlar evet. şaşakaldırıyor zaten. Bilge bir yanı da var. Evet, Tabii, evet. Bir halk bilgeliğini de simgeleyen bir yanı evet, da var. Evet. Hiç kimsenin bir, beklemediği küçük ince ayrıntılarla doğru karar evet. veriyor. Evet doğru karar e, veriyor. Yolunu da buluyor şey. ama. <gülüyor> evet yani rüşvet alırken de diyor ki mesela bir repliğini hatırlıyorum. Evet. Yani siz çarşıya pazara gidiyorsunuz bedava mı alıyorsunuz malı, <gülüyor> yiyeceği, mahkemeye ekmeği? Mahkemeye parasız geliyorsunuz. He, mahkemeye niye parasız geliyorsunuz? <gülüyor> Adalet bedava olur mu? Yani hakikaten çok şey sevimli bir Enteresan replik. cezalandırmaları var. Ceza mı, ödül mü belli olmayan <gülüyor> durumlar falan. Orası izleyicinin de inşallah hoşuna gidecek. Evet evet. Şimdi, oyunun benim hoşuma giden bir yanı da yani komedi yanıyla dram yanını çok dengeli biçimde işlemiş olması. evet. Yani birden çok dramatik bir kompozisyon giderken birden bire öbür, sah bir... öbür sahne e, tam karşıtı e, ak bir şey hale geliyor. E güldürüse öne çıkıyor ama hepsi iç içe birbirine evet. bağlı şekilde yürüyor. Evet ustaca yazılmış evet. bir oyun kısaca izleyiciyi baştan sona düşündürüyor. Evet. Evet, evet. Hem de yani yormadan eğlendir eğlendire, tadını çıkara çıkara. Değil mi? Evet. Ki şarkı dansı olduğunda söyledik. Yani çok herhalde inşallah hoş bir oyun çıkacak diye i̇nşallah inanıyorum. Bu senede 10. 11. senemizde. Evet. <gülüyor> İsmail Mürtez Eczacı İsmail Mürteza oğluyla hep karı koca rollerine yüzde 90 rast geldiniz evet. değil mi? Evet nedense hep <gülüyor> <gülüyor> böyle devamlı didişip durdu. Hala da o didişme evet. devam ediyor. Galiba bunda sizin katkınız çok büyük. Siz bizi o görüntüye yakıştırdınız. Belki de boylarımız birbiriyle uyumlu olduğu içindir. Ya da birbirimizi rahatlıkla... Horlayıp incittiğimizde karşı evet, tarafın tepki işinden evet, de olabilir. Evet, Artık evet. biz onunla iki kardeş olarak yıllardır e, tabii ki, tabii ki. uyum sağladık ve devam ettiriyoruz. Ama o ikili de yani hakikaten oyunlar birbirinden farklı oyunlar olmasına karşın yani çok hakikaten çok evet. renkli çıktı o sahnelerde. Her sefer. Yani i̇ki evet, sefer evet, değil evet, mi? De yani Fehim Paşa Konağı'nı hatırlıyorum örneğin. Evet. Yani tam Sevgili yani sevgilim sanki sevgilim ikiniz efendim. için şey yapılmış <gülüyor> o, o roller ikiniz için yapılmış gibi evet. sanki yazılmış gibi. Öyle denk geliyor genelde. Evet. Biçilmiş. <gülüyor> Orada da paşa kızıydız. Evet, orada paşa kızıydım. Burada <gülüyor> hizmetçiliğe, kızından evet. hizmetçi hizmetçiliğine düştük. Sen de Fehim Paşa'da kimseyi beğenmiyordun. Evet. Mihriban. Mihriban, Mihriban aşağıdan bağırıyor çocuk. Deli etmiştim çocuğu. Evet. Hadi orada sokak köpeği diyordun ona. Bağırıyordun. Evet, aynen öyle. Evet, Sonra çünkü... tiyatroyu bıraktı zaten. <gülüyor> <gülüyor> tiyatroyu bıraktı, bıraktı. Evet. <gülüyor> e. Aslında çok civasi bir yapıyor Sayfunda. Evet. Bir yapıya evet. <gülüyor> evet, çok çok hoş. Çok hoş. Şimdi e, e, Firuz Paşa'dan sözlerim o zaman. Şimdi andık İsmail'i. Firuz Paşa'dan aslında. Firuz Paşa e, son derece parayla yorulmuş bir lider. Her zaman her işin parayla çözüleceğini düşünen bir tip. Ve onu biri bin yapmanın yollarını yine e, değişik numaralarla, sahtekarlıklarla, şiddetle gerçekleştirebileceğine inanan bir tip. Ama... Birebir yaşayarak bunun böyle olmadığını görüyor ve sonrasını söylemeyelim neler oluyor. Evet. Oyunda izleyecekler. İsmail abi üç farklı rolde oynuyor aslında bu oyunda. Farklı evet. Farklı farklı birinde kılıbık bir <gülüyor> adam evet. oynuyor. Hatta o böyle hep paşa rollerine alışık olduğu için hep sürekli soruyor ya bu kılıbığı ben nasıl <gülüyor> yediremiyor kendine kılıbık oynamayı. <gülüyor> evet çok, hep çok, çok paşa rolüne çıktı gerçekten <gülüyor> İsmail. Evet çok o, o da ona yok <gülüyor> O da paşalığa alıştı. <gülüyor> evet. Fehim paşı da... Hırlı bir adam değildi. Evet, en başta evet. rüşvetçi, kabadayı besleyen. Dalanışı ses tonu ona kılıbüklük birazcık İsmail. zorluyor onu şimdi. Onu zorluyor biraz, doğru. doğru. Ama altından Kalkar tabii, tabii ki, ki. Tabii ki, tabii İyi oyuncularımızdan bence. Evet. Bir de e, şeyi oynuyordu, değil mi? E, ah, tutmaz, ah tutmaz Abdurrahman evet. Paşa'yı oynuyor. Dilenci da kılıbüklüğü. Farklı, evet. evet. Şimdi efendim 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamıştık, hatırlıyorsunuz. Şimdi bir şiir sunacak Fatma, Eczacı Fatma Bacaksız. Ardından Funda Kurtuldu bir şiir sunacak. Bunu da Dünya Emekçi Kadınlara şiirler adıyoruz. Şimdi buna şiir sunmak demeyelim de benim yıllardır çok ama çok beğenerek ve her seferinde okuduğumda duygulanarak... ...izlediğim sözcükler, Nazım Hikmet'in hepinizin bildiği kadınlar için söylediği cümleler. Çok gerçekçi. Ondan dolayı yine bu duyguyu sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle... ...anamız, avradımız, yarimiz... Ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Funda kurtuldu. Ee, ben de birbirimizden bağımsız olarak ben de Nazım Hikmet'ten bir şiir seçmiştim ama benimkisi daha aşka dair bir şiir. Ee, sahnede de çok yer verdiğim bir şiir bu benim konserlerimde. Ee, belki de şundan kaynaklanıyor. Aşka dair beni en çok etkileyen e, durumlardan bir tanesi karşınızdaki insanın değişmesidir. Yani buna çok sinir olurum yani. Gerçi belki biraz doğal bir süreç. Hani başlarda böyle canım cicim dönemleri geçtikten sonra herkes değişir ya. Ee, Nazım Hikmet de bunu çok güzel anlatmış. Bence sen de şimdi herkes gibisin şiirin Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece, Kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice. Anladım ki sen de herkes gibisin. bütün unuttum seni eminim. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sen de şimdi herkes gibisin. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Eczacı Fatma Bacaksız ve Funda Kurtuldu idi. İstanbul Eczacı Odası tiyatro topluluğunun aynı zamanda iki oyuncusu. Funda aynı zamanda müzisyeni de. E, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere, hoşçakalın diyorum. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.